Allah'a rahmiyyahirrabbilalamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine. Ama şey kadınlar diyor. Seyyidina ve sevelina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmi d ba'du fa'levru eyyuhal-i fe illa Rasulü'l Hadi Hadi Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Meselen umumî muhdesatuhâ ve küllü mevki'at. Biz de biz açın dalalet ve küllü dalaletin mesâ'ileti nazar. Biz sallallahu aleyhi ve Ve ve ne bir yüküm vahidun vela fadl le arabiyyin ala acemiyyin lela acemiyyin ala arabiyyin lela ahmar ala aswada lela aswada illa bit takva sadaka resulullah ki Aziz ken kemal. kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi lutfu ihsani üzerine olsun. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet şu mübarek akşamda şu mübarek mahalde sizlerle okuyup istifade etmeye, istifade etmeye çalışacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce buyurun önce bir hepimiz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ruhu fakihine hediye olsun diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olması için sair Enbiya ve Mürseli'nin ve Cümle-i Evliyaullah'ın ruhlarına hasreten ümmet Muhammed'in mürşitleri olan Şaadat ve Meşayih-i turuk ayrı ayrı ervahına ve halifelerinin yürütlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olması için, uzaktan yakından buraya teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olması için, bu beldeleri fethetmiş olan Fatihlerin, Şehitlerin, Gazilerin, Mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, şu içinde ibadet ettiğimiz caminin yapılmasına, yaşamasına, ayakta durmasına, hizmet görmesine yardımcı olanların geçmişlerini ve kendilerinin ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da sıhhat ve afiyet üzere yaşayıp, Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp, salih ameller işleyip, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye, şu mübarek cuma akşamında buyurun, bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup hediye edelim, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah başında metnini okumuş olduğumuz hadisi şerif Ebu Said Hazretlerinden rivayet olunmuş İbn-i kitabında yer alan bir hadisi şerif. Bu hadisi şerifler ramuz Hadis Ehadis isimli kitabın 123. sayfasının başından itibaren okuyoruz. 123. sayfanın başı. Yani dinlemek isteyenler, takip etmek isteyenler, tahkik etmek isteyenler, ezberlemek isteyenler, tekrar bakmak isteyenler bu sayfayı hatırlarında tutarlarsa onlar da tekrar tekrar oralara bakabilirler, yazabilirler. Şimdi Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyurmuş ki: İnne rabbekum vahidun. Muhakkak ki sizin Rabb'iniz tektir, birdir. Bir tane hepimiz Allahu Teala Hazretlerinin kuluyuz. Tapımız Allahu Teala Hazretleri'ne tek. Ve eba eküm ve eba eküm ve ebaküm vahidin ama orada da aba eküm olması lazım hemze olduğuna göre aba eküm vahidin babalarınız da birdir yani aba eküm diye cemil gelmiş ama hemze de var hemze olmasa daha iyiydi ebaküm adam aleyhisselam kastedilerek söylenmiş olurdu ama Murat gene o olmuş oluyor babalarınız da birdir babalarınız da birdir hepimiz hepimiz Hazreti Adem aleyhisselamın evlatlarıyız torunlarıyız İnanenaleyh Hz. Adem'den Beni Adem olarak hepimiz kardeşiz. Belki <gülüyor> Aba denmesinin sebebi şu oluyor ki Nuh Aleyhisselam zamanında biliyorsunuz tuğpan oldu, insanlar helak oldular, bir kısmı Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle kurtuldular, ona ikinci Adem diye şey yapmışlar. Ondan sonra onun evlatlarından gelişmiş insanların nesilleri gene belki bu gibi mülahazalarla aba ekim demiş olabilir. Yani babalarınız da birinci ikinci mertebeden böyle bu tarzda düşünülecek olursa yine babalarınız da bildir. Rabbiniz de bildir, babanız, babalarınız da bildir ve din ekim vahidün dininiz de aynıdır bildir, aynı dinin mensuplarısınız ve nabi ekim vahidün ve peygamberiniz de bildir. Hz. Muhammed Aleyhisselam. Hepimiz onun ümmetiyiz. O halde ''Ve lâ fadla li arabiyyim acemiyim'' Arap olanın acem olana üstünlüğü yoktur. Yani o Araptır, Peygamber Efendimizin kalmindendir. Falan gibi bir üstünlük bahis konusu değil. Hangi bakımdan üstünlük olduğu hadisi i Şerif'in sonunda gelecek. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur ancak şu konuda vardır diyecek. Oraya kadar öyle biz de meraklandırarak okumaya devam edelim. Arabın acemi üstünlüğü yoktur Vela acemiyin ala arabiyyin. Acemin de araba üstünlüğü yoktur. Efendim bu filanca hükümden sülalesindendir. Şöyle anadır, böyle zengindir, bu fakirdir. Ne oluruz? Yani aceminde araba üstünlüğü yok, arabında acemaya üstünlüğü yok. Vela ahmere ala esvede. Kırmızının siyah üzerine de üstünlüğü yok. Ahmer yani yüzleri kırmızı olan kimseler Esmet yüzleri kara olan kimseler. Mesela Afrika'da, Afrikalı insanlar umumiyetle esmer oluyorlar. Güneş çok olduğundan nesillerine intikal etmiş yüzleri esmer oluyor. Saçları kıvırcık oluyor. Kırmızının kırmızı derinin siyah derinin üzerine üstünlüğü yoktur. Vela esmeti ala ahnere. Siyahın da kırmızı derinin üstünlüğü üstün yoktur. İlla bit takva. Ancak takva bakımından Farklı, farklıdır insanlar. Eğer bir üstünlük bahis konusuysa sadece sadece takvadadır. Şimdi muhterem kardeşlerim Esmai isminde bir alim anlatıyor ki Beytullah'taydım. Mescid-i Haram'daydım. Bir güzel münacaat duydum. <gülüyor> güzel münacat duydum ki hayran kaldım. Acaba bunun sahibi kimmiş? Dur bakalım, bir bunun sesinin sahibinin yanına gideyim dedim, diyor kendisi. Gittim bir de baktım ki, diyor, kıyafetinden, halinden, Efendimizin sülalesinden olduğu belli olan, onların giyimleri, kuşamları, şekillerinden belli. Seyit, Kabe'nin ördesine yapışmış, nasıl güzel münacat ediyor, ne güzel ibareler bile, nasıl elefli bir kul olarak Rabbine, o mübarek mahalde, yapışmış Kabe'nin örtüsüne, duvarını yanağını dayamış, bir acat ediyor canı gönülden, efendim, ya Rabbi ı mahkret eyle gibilerden, neler söylüyorsa söylüyor, beklemiş Esma'yı. Bekledikten sonra, gittikten sonra yanına yanaşmış, efendim demiş, siz demiş Peygamber Efendimizin hilalesindensiniz, bütün insanlarsınız, yani Size ne mutlu, sizin öyle bir ağlayıp, üzülecek, gam çekecek bir haliniz yok ki. Öylesinden olduğunuza göre, yani ne mutlu size, ne diye böyle üzülüp, gam çekiyorsunuz, ağlıyorsunuz, böyle efendim şey yapıyorsunuz, diyor ki, kimsenin kimseye faydası olmayacak, ahir zamanda, efendim kıyamet gününde. Kimsenin kimseye faydası olmayacak, ancak takva etli olan öne geçecek. Efendim, anaların, babaların, evlatların, karıların, kocaların birbirlerinden çekildiği, kaçtığı, hak istediği zaman olacak diye güzel, yani soy sokmun fayda vermediğine dair ifadede bulunmuş. Öyledir. Gerçekten de eğer insan takva ehli ise, Allah'ın sevdiği bir kul ise, sevdiği sıfatlara sahip ise, güzel ibadet etmesini biliyorsa, zihnini Allah'a güzel kulluğa tekstif edebiliyorsa, Günahlardan kendini koruyabiliyorsa ne olsun? Takva var ne demek? Günahlardan kendini sakınabilmek, korunabilmek demek. Gözünü haramdan sakınabiliyor musun? Dilini yalandan dolandandan sakınabiliyor musun? Elinle külteye eza ceva vermemesini becerebiliyor musun? Herkes seni seviyorlar mı? Yakamı mı Efendim Hak mı yiyorsun? Yoksa kendini herhalinden kazanıp başkalarından yedirip içirip cevap mı kazanıyorsun? Mesele buradadır. Yani eğer günahlardan kaçınabiliyorsan istersen rengin kapkar olsun. İstersen yüzün kırmızı olsun, istersen sarı ırktan ol, istersen efendim şu milletten, istersen bu milletten ol. Fark etmez. Fark takvadadır. Kim daha güzel güzel kulluk etmek için efendim gayret edebiliyorsa, sakınabiliyorsa ne mutlu. Takva takva insanın bembeyaz elbisesini çamura bulamamak için. Hadi bakalım bu efendim çamurlu, zamanda, zaman da mevsimde yağmur yağarken bu bembeyaz elbisesiyle olursa kadar git bakalım desek bir şey gidersen mükafat var. 1 milyon lira mükafat alacaksın. Peki. Nasıl insan eurosa taksa üstüne bütün şey sıçratmalar. Nasıl vasıta geçerken sakınır. Nasıl imtina eder. Takva da her böyle bir şey diyor muhterem kardeşlerim. Yani şu bizim iman elbisenizin günahlarla kirlenmeden ahir ömrümüze kadar temiz, korunarak o tarafa temiz gidebilecek ne mutlu. Allahu Teala Hazretleri bize yardımcı olsun. Bu hususta Bizim bazı büyük engellerimiz var. Bazı büyük düşmanlarımız var. Evet, takınacağız günahlardan. Allah'tan korkacağız, cehennemden korkacağız. Ama büyük düşmanlar var. Düşmanlardan başta geleni nefsimiz. içimizde Kendi nefsimiz. Bu kendi nefsimizi yola getirmek çok zor. Bu nefis denilen şeyi yola getirmek çok zor. Çünkü ölmez. Öldürdüm dersin, Tamam artık bak hiç kıpırdamıyor yatırdım. Sırtını da mindere yapıştırdım. Ben bunu yendim dersin. Arkanı dersin yine bakarsın tepene çıkmış. Yani böyle bir şey. Bu nefis denilen şey. Çünkü nefis bize Allah tarafından verilmiş bir vasıtadır. Niçin verilmiş? Bu vücut korunsun. Bu vücut yesin içsin. Efendim aç açık kalmasın. Kendisini korusun da ömrünün sonuna kadar insan sağlam durabilsin diye. Vücudun bekçisi o. Onun yemek istemesi normal. İçmek istemesi normal. Uyku istemesi normal. Ama normaldivante mi fazlasını ister. Daha fazlasını versen daha fazlasını ister. Yani verince doymaz. Verdi ki daha fazlasını ister. Yani onun o istemesi aslında bizim mayamızın içinde, hamurumuzun içine yoğrulmuş o. Yani normal. Şimdi bir insan düşünün ki bir adictusu bilmiyor. E her birisinin her zaman onun başında durup da onu kollaması lazım. Ama yemeğin vakti geldi, yesin. Ama uyku vakti geldi yat şuraya. Bir alime anlatıyorlar. Efendim hadi uyu artık uyuma zamanı geldi deyinceye kadar iki gün, üç gün, dört gün çalışalım. Yattığı zaman da hadi kalk, artık. kalkma zamanı geldi deyinceye kadar yatarmış. Sofraya oturduğu zaman aklı başka yerde mi oluyor, nasıl oluyorsa? Hadi artık yeter bu kadar. Deyinceye kadar yermiş. Önüne yemek koymazsan kaç aç durulmuş? Yani aklı başka yere gidiyor. Normal insan olmaktan çıkıyor. E böyle olsa olmazdı. Nefis bizim içimizde bekçi. Nefis bizim bineğimiz. Biz bu bineye binmişiz, ömür seyahatini onunla sürüyoruz. Yani gelmişiz beşikten mezara doğru, dünyadan ahirete doğru, bir köprüden geçiyor gibi bu da bizim bineğimiz gibi nefis. Elbette acıkacak. Elbette bir takım arzuları olacak. Bunlar yasak değil. Yemek yemek günah değil. Efendim uyumak günah değil. Evlenmek Günah değil. Bilakis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, nefsiye, mafiyete. Ne fakir ha? Nefsini senin dinendir. Ona milayin davran. İnsan bindiği atını nasıl besliyorsa, nasıl arpacık veriyorsa, nasıl bakımını yapıyorsa, nasıl mallarını efendim çaktırıyorsa, nasıl tırnaklarını tırak ediyorsa, nasıl kaşarlıyorsa, fazla kileri işe yapıyorsa, bu nefse de bir tamar lazım. Ama yemi azıya aldır, aldır, aldırmamaz lazım. Yani şimdi atı, tabii artık bu devirde şeyler bilmez, bu yeni kardeşlerimiz atı filan bilmezler, eskiler bilirdi, fazla arpası fazla gelince azdımlaşırmış söz dinlemez olurmuş filan derler. Yani ölçülü vermek lazım. Nefis de böyledir. Nefse istediğini vereceksin hiç vermesen olmaz. Bazıları Peygamber Efendimiz'in zamanında vermemek istediler. <gülüyor> Efendimiz onlara razı gelmedi, yok öyle şey yok. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızın, ama bak bazı günler oruç tutuyorum, bazı günler yemek yiyorum. Efendim işte evlenmişim, ailelerim, çocuk çocuğum var. İşte efendim gecenin bazı bölüğünde uyku yiyorum, bazı bölüğünde kalkıyorum. Benim sünnetime uyun dedi. Demek ki işin, Müslümanlığın en yüksek derecesi nedir? Peygamber Efendimizin sünnetine uymaktır. En güzel derecesi, en üstün derecesi odur. Söz dinlemektir. Yat dediği yerde yatmaktır, kalk dediği yerde kalkmaktır. Benim beyzadem, benim şehzadem, bütün gece efendim uyumuyor. İbadet ediyor maşallah. Turbat nereye olacak iş? Sabahleyin namaza geldi. Olmaz. Olmaz. Efendim bütün sene oruç tutuyor. Hayır. Metro Doğru değil. Kavumu dehir. Doğru değil. Yani bütün sene oruç tutmak doğru değil. Ölçü ve söz dinleme esas. Bu nefis de bizim bineğimizde. Bu vücut onunla ayakta duruyor. Biz buna gıdasını vereceğiz. Ama ölçüde vereceğiz. Efendim ne kadar yiyeceğimizi bildirmiş. Yani aşağı yukarı sünnete uygun olarak yemek yemek nasıl olacak? Açken sofraya oturacaksın, doymadan kalkacaksın. Ölçü bu. Daha yemeğe işlem varken kalkacaksın. Veyahut midenin üçte birini yemekle dolduracaksın. Üçte birini suyla dolduracaksın. Üçte birini de bir boş olacak. Artık öldüm, bayıldım, bir lokma daha versen alamam. Tamam, gıda burama geldi. Olmadı. Sünnete uygun doymamışsın demek ki. Fazla doyurmuşsun. Uyku da. Şimdi evet. yatsıdan sonra uyunur. Ama teheccüs vaktinde kalkmak lazım. Sabah namazında uyanıp olmuş olmak lazım. Yani uykunun zamanı var. Hatta bu az geliyorsa gündüz uykusu tavsiye etmiş Efendimiz. Kaydule denilen öğleden evvel uykusunu tavsiye etmiş. Hele öyle yapabilsek hepimiz çok dinç olur. Şimdi ben bazı sandıklama falan bakıyorum. Sabah erken işe gitti. Efendim akşam geldi. Saçı başı dağılmış. Benzi sarılmış. Gözleri süzgün. Neden? Gece uykusu az oldu. Gündüz de uyumadı. Halbuki Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor ki, öğleden evvel birazcık uyusun insan, şöyle birazcık uzansın, o zaman çok dinç olur. Yani demek istiyorum ki, bir kere daha döne döne söyleyeyim, en güzel Müslümanlık Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine böyle can kulağıyla dikkat edip onu aynen tutmaktır. Uy dediği yerde uyumak, ye dediği yerde yemek, yeme dediği yerde oruç tut dediği zaman da orucu tutmak, işi ona göre yapmaktır. Öyle yaparsak ne ala. Kim böyle bu tarzda hareket ederek Allahu Teala Hazretlerinden günahlardan korkarak, sakınarak şey yapabilirse, üstün olan odur. Efendim bunun mertebesi eksik. Yani bunun benim dairemde bu kapıcı, müstehtem. Olsun takvası fazla senler Allah ilminde kıymeti çok. Efendim bu fakir, ben zenginim. Ben çok hayır yapıyorum bilmem ne. Ama onun takvası fazla. Onun kalbi daha temiz. Takvası fazla, onun derecesi yüksek. Hasılı ne yaşa bakar, ne paraya bakar, ne tahsile bakar, ne diplomaya bakar, ne omuzdaki rütbeye bakar, ne dünyevi makama bakar, neye bakar Allah-u Teala Hazretleri? İnsanın kalbine bakar ki kalbi de takva mahalledir. Rabbimiz bizi takva ehli eylesin. günahmandan sakınıcı, Rabbimizin rızasına düşünücü, her işimizi onun rızasına göre yapıcı insanlar olmak nasip olsun cümlemize. Şimdi bu hadis-i şeriften bir bu mana çıkıyor, bir de kimseyi hor görmemek manası çıkıyor. Efendim, Amerikalılar beyaz ırktan olduğu için zencilere hor bakıyorlar. Kendilerini kahvehanelerine almıyorlar, okullarına almıyorlar, hastanelerine almıyorlar. Neden? Onun rengi siyah. Böyle şey yok İslam'da. Yani renkten dolayı, ırktan dolayı, cinsten dolayı efendim, insanların bazısının yüksek sayılması, bazısının alçak sayılması yok. Biz de ona göre hiç kimseye hor bakmayacağız. Herkesi kardeş bileceğiz. Hele hele takva ehliyse başımızın uzun tacı edeceğiz. İnne Rabbi tebareke ve teala hayyarani beynah hasreteyni enyed kule nısf-u ümmeti el cennete ve beynet şefa'a. İbni Malik'ten rüwayet etmiş Tadarani. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Rabbim Teala ve tebārke, tebārke ve taala Hazretleri, yani olur ve Yüce Rabb'im Beni iki iş arasında serbest bıraktı. Hangisini istersen seç diye muhayyer bıraktı beni. Birisini de bu işlerden en iyi dokularını <gülüyor> su ümmeti elcinden. Ümmetimin yarısı cennete girsin. Buna razı mısın? Ümmetinin yarısı cennete girsin diye bunun ile beyne şefaat. Şefaat arasında beni muhayyer bıraktı. Ya Muhammed? İstersen ümmetinin yarısı cennete girsin, istersen ben sana şefaat hakkı vereyim, nasıl istersin buyurmuş Allahu Teala Hazretleri, muhayyar eylemiş. Peygamber Efendimiz burada hadis-i şerifte o ibare yok, biliyoruz başka yerden ki şefaati tercih etmiş. Yani eğer yarısından daha çok alacağını ümit etmezse şefaati tercih etmezdi. Şefaati tercih etmiş ve bir hadisi şerifinden biliyoruz ki ''Şefaati li ehli kevairi min ümmeti'' Benim şefaatim ümmetimden büyük günahlar işlemiş olanlara hazır, bekliyor. Yani onlara da şefaat edeceğim diye. Demek ki ümmetimden hepsi cennete girecek. Ama cennete girmenin iki şekli var. Bir doğrudan doğruya girmek, bir de hatası günahı kadar cehennemde cezasını çektikten sonra yıkanıp temizlenip öyle girmek cennete. Rabbimiz bizi ilk girenlerle beraber doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. Amin. Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Efendimizin komşuluğunu nasip eylesin. Amin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben sizi tanıyacağım ahir, ahir ahirette. Nereden tanıyacak? Yıkadığımız abdest alırken yıkadığımız azalarımızın nurundan tanıyacak. Yüzü pırıl pırıl, kolları burada kadar pırıl pırıl, ayakları pırıl pırıl, böyle ışıl ışıl, florasan gibi yanıyor. Oradan tanıyacak Peygamber Efendimiz ve havcı kevseri başına çağıracak. Maalesef bazı kimseleri böyle karşılamak üzere uzaktan heveslendiği zaman melekler onları yoldan çevirecekler O da diyecek ki bırakın onları, onlar benim ümmetimdir, gelsinler benim yanıma onlara diyecek ki melekler ona diyecek ki peygamber efendimize melekler diyecekler ki hadis-i şeriflerden öğreniyoruz Ya Resulallah onlar senden sonra ne hatalar işlediler bilsen o günahlarından dolayı gelemiyorlar yanına diyecek. Rabbimiz bizi havuz-ı başında şöylece buluştursun nasıl ki bu akşam bu cuma akşamında böyle camide toplanmayı nasip etti orada da böylece Efendimizin yanında olmayı nasip eylesin اِنَّ رَجِلًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَرَاءَ عَبْدَهُ فَوْقَ Ebu Hureyve radıyallahu anh de, Bağdadi kitabına kaydetmiş. Bir adam cennete girdi ve kölesini kendi derecesinden daha yukarıda gördü. Efendiydi kendisi dünyada ama müslüman, cennetlik, cennete girdi. Bir de bak ki, baktı ki dünyada kendisine hizmet eden kölesi, kendisinden mertebe bakımından cennette daha üstün. Alıştı ya dünyada şimdi, Ahmet gel, getir, götür, al, temizle, bilmem şunu yap, bunu yap deme. Şimdi o patron, o efendi, o da cennetlik ama, o da iyi insan. Efendim bu sefer tabi dedi ki, ya Rabbi bu benim kölem, derecesi benden yüksek. Bu benim kölem derecesi en yüksek olmuş. Ona allah Teala Hazretleri buyurdu ki naam, evet. Cezaytü'nün bir ameliydi. Onun yaptığı amelle mükafatlandırdın ve Cezaytü'nün bir ameliydi. Senin de yaptığın amelinle bu dereceyi buldun. Senin de öyle mükafatlandırdın. Buradan anlıyoruz ki efendim, zenginlik, kapirlik, ağalık, kölelik önemli değildir. Salih ameli kim daha çok işlemiş, o önemlidir. Bu kul daha güzel amel işlemiş, daha ihlaslı amel işlemiş, daha takva sahibi efendim vera sahibi efendim hayırlara daha çok koşturmuş, ötekisi az koşturmuş, bu aşağıda belgesi yukarıda Rabbımız ömrümüzü zayi etmemeyi nasip eylesin her anımızı ibadet eylesin her anı insan ibadet olur mu olabilir şimdi bizim arkadaşlarımızdan hoca arkadaşlarımızdan birisi bizim büyük hocamız rahmetullahi aleyhi meclisine geldi kalabalık böyle Hocam dedi işte Medine-i Münevvere'de insan mescitte namaz kılarsa bin misli sevap oluyor. Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ta namaz kılarsa efendim, yüz bin misli sevap oluyor. Bunun gibi sevaplı başka işler var mıdır dedi sordu. Kurnaz çok sevap kazanacak. Onun için soruyor tam da müteahsasını buldu diye. Hocamız da hemen evet dedi vardı. Da, bu nedir efendim diye sordu. Dedi ki insan zikrede eder, kalbini zikre alıştırır kalbi zikri ile ünsiyet teyda eder, başlar çalışmaya, saat gibi tıkır tıkır tıkır tıkır Allah demeye başlar. Gece, gündüz, uykuda, durakta efendim Allah demeye. Sonra bu zikir bütün vücuda yayılır. Yani insanın bütün hücreleri, bütün zevreleri Allah demeye başlar. İşte o zaman insan bir Allah dedi mi, hücreleri sayısınca Allah demeye Onun da artık sevabını yazmaya imkan yok diye. Biz de tabii onu seyredin, o duyunca bu şeyi Ederiz yani bayıldık yani cevabın güzelliğinde. Demek ki insan zikre kendisini alıştırırsa bir hal oluyor ki kalbi daima zikre kampışıyor bu sefer. Uyudu uyduda, uyanıp uysa hep zikre diyor oluyor. Olur mu öyle şey? Niye olmasın? Senin kalbin uyurken atmıyor mu? Tık tık tık tık tık tık tık tık, tık, tık atmıyor mu Sen Uyurken o da uyuyor mu? Uyumuyor. İşte onun gibi oluyor. Ben şahsen biliyorum, gördüm ki uyuduğu halde Allah Allah diyor bazı hastalar. Gördüm yani için belki başkası anlayamaz ama hem horuduyor, uyuyor, hem de Allah diyor. Onu biliyorum yani, gayet biliyorum. O zaman insan her anı ibadet olur. Sonra bir kestirme, bir çağrı daha vardır ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insan camide namazı beklerken, namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Demek ki hayırlı bir işe giriştiği zaman insan bu sefer onun içindeymiş gibi sevap alıyor. Buradan hacca ömreye gitmeye kalkıştığı zaman evinden çıktığı andan itibaren sevabı başlıyor hızlı hızlı çalışma. Dönünceye kadar. İşte onun gibi insan iyi yol tutturursa, iyi şeylere niyet ederse, iyi şeyleri hedef alırsa sabahdan, akşama kadar o zaman her anı ibadet olur. Kalbi de çalışan bir kimse ise şıkır şıkır şıkır, şıkır efendim böyle şey gibi çalışıyor, içi dışı dur olur o Allahu Allah'ın Teala Hazretleri bizi böyle çok sevaplar almaya muvaffak eylesin. <Gülüyor> Diğer hadis-i şerif: İnne sadakaten sisrdir. Tut ve o kadarıyla ve inne silate'r rahimi tezidü'l emr. Ve inne salahi'l ma'ruf taqî masâri's Ve inne kavle la ilahe illallah tedfahu an ka'i li ...ve tis'ine bâdem minel belâ, ezzâ el emnûr. ...Sazâba Rasûlullah, bâkâ. Biz de atâkir, Abdullah İbni Afas'ın radıyallahu Peygamber Efendimiz duyurmuş ki, ...sindâ sadakada çıbır çıbır ol, gazadan rab. Gizliden gösteriksiz, kimse anlamadan yavaşça, fukaranın eline gizli geberlen sadaka, ...rabbın gazabını çöndür. Yani, Allah-u Teala kula gazap etmiş cezalandıracak. Gazabına uğrayacak şimdi mahvolacak ama sadaka verince gazabı söner Allah'a göre. Ama nasıl verecek? göstermek için değil. Al Hasan Efendi sana şu kadar sadaka veriyorum. Ha bak zekatındandır bilmenle bilen öyle diyeyim. Ne oldu? uğradı. Bir bir şey oldu. Tekrar neyimadı ne oldu? Parayı verdi geçti. Haberim yok senin. Sessizce. Yani kimse görmeyecek ki Böyle gizlice sadaka vermek iyidir. Eskiler buna çok dikkat ederlerdi. Yani eskilerden gece verilermiş hatta, kendisi de tanınmasın diyor. O zaman sokaklarda lamba, elektrik yok, gece verilermiş. Yani Hadis-i geçiyor. Geceliğin verilermiş, istersen yanlış yere gitsin. Dün gece işte ki kimseye sadaka vermiş birisi. Olsun, o iyi niyetle verdi, Allah seni onu, efendim o eze, sevama nail ediyor. Demek ki kardeşlerim bir kere cömert olacağız, kesenin ağzını, İmkanımız nispetinde hayra açık tutacağız. Efendim ben talebeyim. Sen de beş lira ver. Sen de daha az bir şey. Ben fakir bir memurum. E sen de az bir şey. Geçenlerde anlattılar. Ben yani böylesi olsun diye söylemiyorum ama Allah'ın ne kulları var. Memurun birisi gelmiş. Demiş ki bize 300 tane mi? 300 tane mi? Ee, Onar bin lira alıp bono kesin demiş. Bir hayır yerine. 30 tane olsa onar bin, bin lira da üç Tamam, 30 tane demiş. 300 yüz bin lira. Efendim, otuz tane bono kesin bana demiş. Her ay ödeyeceğim. Sen ne iş yaparsın? Sormuş ki, bir basit memur. Hayır meyzesi Bizim vafa getirmiş yani şeyi. Efendim, verilecek böyle. Demiş ki, sen ne iş yaparsın memur. E demiş, bu ne olacak? Yok biz demiş, aile de kararlaştırdık. Bu hayrı niyet ettik. Bunu da sağlama bağlamak için böyle bonayla şey yapıyoruz demiş. Yani az, az veren camdan vermiş oluyor. Az vermeyi bilen çok kazandığı zaman da veriyor. Hatta bazen İçinizde zengin kardeşlerim varsa darılmasınlar, alınmasınlar. İnsan zengin oluncaya kadar para biriktirmeye alışa alışa alışa. Zengin olduğu zaman parayı vermeye alışmadığı için Biriktirmeye alıştırdığı zaman hayır yapamıyor. Yani bakıyorsun Hayır yapan kimseler öyle çok ahım şahım zengin insanlar değil. Fabrikası var bilmem nesi var. Öteki insanlar bakıyorsun, o kadar şey yapmıyor. Yani istisnaları var. Mesela ben geçen hafta İstanbul'da bir kardeşi gördüm ki zengin, fabrikası falan var. Efendim beni bir yere götürdü. 18 dönüm arazi almış. Camiyi başlamış yaptırma. Bizim bu cami bir kocaman. 1600 kişilik cami. 1600 kişilik camiyi yaptırmaya başlamış. Hocam diyor benim tahminim burada benim yapabileceğim şeyler diyor. 2 milyarı bulacak diyor. Kendisi epeyce bir kendisi epeyce bir şeyler koymuş ama yetmeyecek. Sizinle diyor yardımınızı istiyorum diyor. işte gördünüz diyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız inşallah. Hayırlı işler olur. Ben de çok memnun oldum. Bir kere camisi bile yani bizim bu cami gibi büyük gayet güzel. Hoşuma gitti. Yani zengin olup da yapanlar Ama tabii ki Fakirliği bilenler galiba daha çok hayır yapıyor. Küvet'e gittik. Allah razı olsun. Küvet'te bir zat demiş ki hocam bize de buyurun. Bizim öle vefat eden hocamıza. Büyük hocamıza. Bize de buyurun demiş. Hocamıza gülmüş demiş ki biz gelirse kalabalık gelir. İstediğiniz kadar geldin hocam demiş. Şimdi biz de gittik. Nasıl? Gittiğimiz zaman bu seneler önce. Bizim küveti gittiğimiz zaman Mekke-i Mükerreme'deymiş adamcağız. Adamını bizi Irak'tan karşılattırdı. Kendisi de Mekke-i Mükerreme'den atlamış uçağa geldi. Bizim kafilerin bozulan arabalarını tamir ettirdiği para verdirtmedi. Hepimizi müsaade ettiği para verdirtmedi. Sofralar donattı. Evlerini tahsis etti. Ev, evli, evi iki tane saray. Yan yana iki tane saray. Birisi haremlik, birisi efendim, selamlık. Bütün arabaları içine aldı. Kadınlar gittiler öbür tarafa üç katlı saraya, erkekler geldiler buraya üç katlı gittik Efendim, ye üç nasıl yüzü güleç, nasıl tatlı güldü. Şimdi bugün bir arkadaşımızda şey öğrendim, bir söz öğrendim. Anası ona demiş, benim de hoşuma gitti. Destere de yazacağım. Evladım, misafir misafir aşağı gelmez, kaşa gelir demiş. Anası. Hoşuma gitti. Bizim bu Anadolu dolu güzel sözleri var. Misafir aşağı gelmez, kaşa gelir. Yani kaşını çatarsa. İstersen istediğin kadar doyur, kıymeti olmaz demek yani. Kaşın, ka ka şey yapma yani güleç yüzlü ol demek, tatlı dilli o demek. O zaten muhterem de nasıl tatlı dilli, nasıl güleç yüzlü, böyle uçuyor sevincinden. Yani biz evinin altını üstüne getirdik. 100 kişi, 150 kişi bir eve müsaver olursa ne olur? Herkes bir kere abdese olsa havlular sarı olur bir kere. Havlu filan dayanmaz. Ama hiç yüzünde böyle bir kırışıklık bile olmadı, memnun, gene gelin vesaire filan. Allah Allah, bu adam çok zengin, dediler ki çok zengin, o, 30 milyon liraya zekatı vardır bunun dedi. Çok zengin. Yani çok zengin bir kimse e neymiş, Suriye'nin fakir bir ailesindenmiş de, sözü asıl oraya getireceğim. Suriye'den fakir bir ailedenmiş, Allah sonra küvek zengin etmiş. Fakirliği bildiğinden veriyor kardeşlerim. Fakirliği bildiğinden veriyor, yani fakirliğin acısını çekmiş olduğundan, Bilen bir kimse olarak verir. Bilmeyen vermez. Onun için biz de sesemizin ağzını hayra açık tutalım. Kapatmayalım. Benim param az demeyelim. Az da olsa, çok da olsa elimize fırsat geçtiği zaman hayır yapalım kardeşlerim. Çünkü Allah'ın gazabını söndürür. Yani gelecek bir ceza. Allah'ın gazabına uğrayacak insan Allah'ın dair bak bu hayır yaptı diye demek ki affediyor. Bu hadis-i kulağınıza küpe olsun. Yani biz de yapalım, siz de yapın. Bize yapın değil, kendi memleketinizde yapın. Herkes kendi memleketinde, kendi şehrinde yapması daha iyi. Hatta zekatın o bölgeden başka yerde verilmesini mekruh demiş alimlerimiz. Yani, Tokad'ın zekatını al Ankara'ya, Ankara'nın zekatını al Konya'ya, hayır. Herkes kendi yerinde yapması daha iyi diye, böyle bir madde de var yani, ilma esnaplarımızda. Çevredekilerini yap, hatta akrabanın fakirlerinden başla. Ama hayır yap, yani sana faydası var. O batımdan söylüyorum, hepimiz yapalım, faydası bize ve سَدَطَ الْرَحِمِي تَزِيدُ فِي ve muhakkak ki, akrabaya Sıla-i Rahim yapmak ömrü arttırır. Şimdi bu başka hadislerde de geçti. Daha önce haftalarda da bu nebemde hadis-i şerifleri okuduk. Sıla-i Rahim ömrü arttırır. Arttırır mı, arttırmaz mı? Kitaplar yazmışlar. Ya ömrü Allah-u Teala geçerir, takdir ettiğine göre yani nasıl oluyor bu iş? Nasıl olduğunu bilmem. Peygamber Efendimiz arttırır diyor. Ben de o soru kabul ediyorum. Yani Ötesine karışmıyorum, böyle ee, alemlerimizin sözüne de bir şey demiyorum ama ömrü arttırır. Kimisi diyorlar ki bereketini getirir ömrü. Yani ağız tadı verir insana, ömrü bereketlenir, hoşlaşır bilmem ne. Bilmem, belki de arttırıyor. Çünkü onun öyle sıla-i rahim yapacağını Rabbimiz önceden bildiğinden ona göre şey yapmıştır. O kaderin esrarına kimsenin aklı ermez, sıla-i rahim yapacağız. Sıla-i rahim yapmak ne demek? Nasıl bir şey? Akrabaya bağlantısını devam ettirmek demek. Bu bağlantı mektupla da olur. Ziyaretle de olur. Hal hatır sormak sürekliyle de olur. Daha güzeli bir de ihtiyacı varsa mali bakımdan desteklemekle de olur. Yani sıvay-ı rahim manasının içinde sadece kuru bir ziyaret yok. Biraz da mümkünse yardım yaparsa, biraz cebine bir şey koyarsa, ihtiyacını giderse daha iyi tabii. Akraba, akrabaya sıvay rahim de ömrü arttırır. وَإِنَّ سَلَائِ الْمَعْرُوفِ تَكِي مَزَارِ اَتْشُعُ iyilik yapmak, muhakkak iyilikler yapmak, kötü akıbetten, kötü ölümden insanı korur. Çünkü biz Ecebi'nin nerede geleceğini bilmiyoruz, Allah korusun. Bir günah üzere gelse, bir kabahat üzere gelse, Allah korusun cülüp iten gelse, veyahut bilmem şu kötülükteyken, bu kötülükteyken gelse ne fena olur. Çünkü insan nasıl öldüyse öyle kalkacak. Nasıl öldüyse öyle kalkacak. Onun için kötü ölüm var. Kimisi meyhane köşesinde çatlıyor. Kimisi efendim bilmem e, ölüyor. Bir ay geçiyor. kimse duymuyor. Yani kapısını kırıyorlar. Açıyorlar bakıyorlar ki keseli şişmiş patlamış dağılmış falan. Kötü bir ölüm. Sonra kimisi tevbe edemeden ölüyor. Hatalı bir tarzda e, yol tutturmuşken tevbe edemeden ölüyor. Kötü ölümler var. Kötü ölümden korur iyilikler yapmak. Maruf ne demek? Maruf aklın ve şeriatın beğendiği, hoş gördüğü, tasvip ettiği şeye derler maruf. Marufu yapmak lazım. Yapmak lazım geldiği gibi emretmek de lazım. Etrafına da maruf yap, marufu yap, şunu yap, bunu yap diye de hayrı emretmek lazım. Ve nehyi münker etmek lazım. Yani aklın ve şeriatın tasvip etmediği, hoş görmediği şeyi de yaptırmamak lazım. Akıl mesela ve şeriat, efendim, içki içmenin kötülüğünü söylemiş. İçirtmemeye çalışacaksın. Gücün yettiğince. gücün yettiğince içirmemeye çalışacaksın. Hatırının geçtiği yerde onu şey yapacağız. Efendim işte birisi ötekisini dövmek istiyor. Dövecek, yakalamış yakasına. <gülüyor> Sen de baba iyisin, Bırak onu bakayım. Bıraktın diye. Yani kötülüğü engellemek, iyiliği yaptırmak. İyilik yapmak kötü ölümden insanı korur diyor. O halde iyilik yapmaya vesile arayacağız. Çareler arayacağız. İyilikler yapmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim ileride belki hadis-i şeriflerde gelecektir. Ee, başka vesilelerle eskiden de geçti. İyilik yapmak sadece paraya bağlı değildi. Yani illa zenginler iyilik yapmaz. İyiliğin çeşitleri vardır. Yoldan bir taşı, bir dikeni kenara almak iyiliktir. Tatlı bir söz iyiliktir. Emri maruf sadakadır. Nehyen münker sadakadır. Yani insanın hiç parası olmasa gene para kazanma gibi, manevi sevap kazanma imkanları vardır. Yeter ki Allah insana akıl versin. Şu duyduğu hadiste bir yere yazsa insan, istifade istifadeli şeyler var? Ne kadar sevaplı işler var? İnsanlar bir maddi fayda olduğu zaman onun peşinde koşuyorlar da sevapları yazmıyorlar. Halbuki sevapları yazması lazım asıl defterin. Şu iş sevaplı iş, şunu yazayım yapayım. Şimdi geçen de okuduk ki Peygamber Efendimiz efendim ee, Eyyam-ı Biz oruçlarını hiç terk etmemiş. Hep tutmuş. Eyyam-ı Biz ne demek? Arabi ayların 13'ü, 14'ü, 15'i. Yani gecelerinde mehtap olan mehtap, yuvarlak ay, dolunay olduğu zaman ciddi zere oruç tutarmış Efendimiz. Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i o oluyor. Şimdi bu ay, şey Cuma'da ahire ayı. Bu ayın 13'ü, 14'ü, 15'i cumartesi, pazar, pazartesi. Yani yarından sonraki cumartesi. Valeur, fazla pazartesi oluyor. Hadi inşallah madem duyduk, madem Efendimiz bırakmamış, madem sevabı çok, böyle tutmaya çalışalım. Mesela yani duyduğumuz şeyleri böyle kaydedelim, hayırlı, sevaplı işleri. İnne salahı Zatil beyni a'zamu min ammeti Salati ve siyam. Hazreti Ali Efendimiz'den taberani rivayet etmiş bu hadisi-i şerife. Peygamber Efendimiz buyurdu ki iki kişinin arasını düzeltmek dargın iki kişi, küsmüşler, birbirlerine yan bakıyorlar, homurlanıyorlar, kızgınlar birbirine, o ikisinin arasını düzeltmek, onları barıştırmak, Allah indinde namazın ve orucun genel manasıyla namazdan ve oruçtan daha hayırlıdır. Çünkü namaz ve orucun sevabı insana racidir. Ama cemiyette insanlar birbirlerine küs olursa onlardan hiçbir hayır gelmez. Birbirlerine küs insanlardan hiçbir hayır gelmez. İstediği kadar kalabalık olsun, koyun sürüsü gibidir. İç olan hepsini idare eder. Birbirlerine küs olmayan, birbirlerini seven, birbirlerine sımsıkı sarılmış insanlar hayırlı işler yapabilir. Şu İslam aleminin şimdi bir haline bakacak olursak, Irak, İran, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne hep birbirine hasım, düşman. Lafa geldiği zaman böbürlerinin biliyoruz. Efendim Müslümanların nüfusu bu kadar kalabalık bilmem ne bilmem ne. Dinimiz bu kadar güzel, Kur'an-ı Kerim bu kadar şey. E takdik etmiyoruz. Borcuna salakatı yok. Borçlu, borcunu ödemiyor. Kiracı, kirasını ödemiyor. Söz vermiş, sözünde durmuyor. Ahd etmiş, ahdine riayet etmiyor. Ne biçim Müslümanım? Yani ne anladın? Müslümanım diyor, dervişim diyor. Böyle dervişlik olmaz. Devirmişlik bu. Çünkü şey yapmıyor. Yani kul hakkını hiç aldırmıyor. Halbuki kul hakkı çok önemli. Kul hakkı çok önemli, borç çok önemli. İnsanın ne yapıp yapıp Hakkından gelmeyen çalışmalı. Namaz kılıyor. Namazda tabii para yok, kul yok, bir şey yok, kılıyor. Oruç tutuyor. Zaten diyor işte öğleyim, nereden gideceğim lokantaya bilmem neye bilmem ne filan. Başka hesap yapıyor yani. Ama arayı düzelt bakalım. iki insan arasında düzelt. Daha mühim şeyler bunlar yani. Biliyorsunuz, arayı düzeltmek deyince hatırıma geldi. Bir hadis-i de geçti ki şefaatlerin en güzeli nikah hususunda şefaat etmekte. Ya yani şuna kızını ve Bak, şu adam iyidir, şunla evlenir, veya şu kadın iyidir, bak, bunun kızını alıver, filan diye, nikah hususunda şefaat etmekte iyi oluyor. Muhterem kardeşlerim, nikahta insanlar utanır. Hele kız tarafları daha çok utanır. Bir şey söyleyemezler yani. Kızını iyi yetiştirmiştir, Müslümandır. Gelir gelir, hep ayyaşı, sarışı ister, veremez. Bir, bir takva birisi istese verecek ama veremez. Böylelerine yardımcı olmamız lazım. Yani... İyi insanları iyi insanlarla buluşturmak sevaptır. Bak burada da islah arayı islah etmek sevaptır diyor. Demek ki Müslümanları kaynaştırmak birbirleriyle buluşturmaya çalışmak iyi oluyor. Bu hususlarda gayretli olun. Dargınları barıştırmak hususunda insanlar birbirleriyle muhabbetli kılmak, dost kılmak hususunda çalış, çalışın yani çalışalım. Bundan sonraki hadis-i şerif inne salatel murabıtı ta'dilu hamse mi eti ve ne fakat doları ve dirhemi minhut, iki min 1000 doların, yün fikutu, Ebu Ummah'e Hazretlerinden bir hadisi şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, murabitin namazı, söyleyeceğim murabit nedir? Murabitin kıldığı namaz, başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. Murabitin namazı, başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. 500 müsli yani, söyleyeceğim murabıt nedir, devam edelim, ve onun dinar ve dirham infak etmesi, yani altın cümüş para, o zamanın paralarının adı bunlar, yani masraf yapması, para harcaması, Allah yolunda, murabıtın masraf yapması, para harcaması, Eszad-ı mün imiyeti dinarın yunfi tuhluti gayrifi, başka yollarda yani, o murabıtlık yolunda değil de normal başka yollarda harcadığı 900 dinara bedeldir. Bir tanesi. 900'ü daha fazla cevap alıyor. Murabıt kimdir? Murabıt bir fedakar insandır ki huduttaki kalede gidiyor, nöbet tutuyor. Müslümanlar rahat etsin diye. Bekçilik yapıyor. Rıbat derler, kale derler huduttaki köşelere, burçlara, efendim, binalara, düşmanı bekleyecek orada. Orada kaleye girmiş, içeride bekliyor ki, düşmanı da gözlüyor ki, düşman bir ordu şey yapıp, İslam alemine gelmesin, burayı yağmalamasın bilen diye hazır asker bekliyor hudutta. Bekçi asker. Buna murabıt derler. Onların kaldıkları yerlere de zıbat derler. Zıbat. Yani şöyle kale gibi, tekke gibi filan bir yer yani böyle. Silahlı erkeklerin düşmana karşı bekledikleri nöbetçi, nöbetçi mekanları demek oluyor, yerleri demek oluyor. Murabıtlık çok sevaptır. Yani harp yok ortada da düşman gelirse diye orada bekliyor. Harbe, harbe gidene mücahit derler. Harbi olmadan İslam aleminin hududunda, sınırda düşmana karşı bekleyen kimseye murabıt derler. Murabıtlığın sevabı çok fazladır. Ecrü çok fazladır. Kıldığı namaz, başkasının kıldığı namazdan 500 misli daha sevaptır. Murabıtlığa harcanan para o yolda harcanan para başka yerde harcanan paranın 900 mislidir. Yani ameller, orada mükafatlar çok fazla geliyor. Murabıt gözünü böyle hudutlara dikmiş, düşman geliyor mu gelmiyor mu diye gözlülük ediyor. Böyle Allah yolunda İslam alemini bekleyen kimselerin gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye hadis-i şerif var. İki göze cehennem ateşi değmeyecek. Yani sahibi cehenneme girmeyecek. Bir, Allah korkusundan ağlayan insanın gözü. Ona cehennem ateşi değmeyecek. İki, İslam aleminde, hudutlarda düşmanları bekleyip, gözetleyip, gözetçilik yapıp, elinde silah bekleyip Müslümanları rahat ettiren kimse. Murabit yani. Onun için Rabbimiz bize böyle hayırlı sevaplı işleri nasip eylesin. Allah yolunda öteki Müslümanların sa saadeti ve selameti için Kadir'e uğramamaları, hücuma uğramamaları için çalışmayı nasip eylesin. Şimdi burada, muhterem kardeşlerim, tabii biz Ankara'dayız, huduttan uzaktayız. Ama zaman zaman işte askerlik oluyor filan, gidiyor. İnsan iyi niyetle giderse bu sevabı alır. Yani imanlar, şeyle giderse, nöbetten kaçıyorlar. Yani nöbeti ganimet bilmek lazım. Ben öyle arkadaşlar biliyorum ki, arkadaşın nöbetini alırdı, sevap alsın diye. Peki senin nöbetin nöbetini de filan derdi. Çünkü düşmana karşı bekliyorsun. Düşmana karşı bekleyince edilir sevabı çok olur. Bir de, peki Ankara'da tın manevi düşmanlar var. Dinimizi işten yıkmaya çalışıyor. İmanımızı sarkmaya çalışıyor. Ahlakımızı efendim perişan etmeye çalışıyor. Müslüman kardeşimizi dinden, imandan, zıvanadan çıkarmaya çalışıyor. Efendim zihnine kötü fikirleri sokmaya çalışıyor. Bazıları da bunlara karşı savunuyorlar Müslümanları. Yani İslam'ı müdafaa ediyorlar, Müslümanların imanını korumaya çalışıyorlar. Bana öyle geliyor ki bu da murabıtlıktır. Yani bu da bir çeşit murabıtlıktır, bu da bir çeşit bekçiliktir, belki daha sevaplıdır. Onun için hiç olmazsa yani hudutta değiliz, zamanımız değil, yaşımız, çağımız, askerlik çağından geçmiş, şu anda öyle bir durum yok. İslam'ı burada korumaya çalışalım. Evimizde korumaya çalışalım, evimizde küfrün girmemesine çalışalım. Şimdi bizim bu devrin alimlerinden birisi diyor ki eskiden düşman dışarıdaydı, Müslüman içerideydi, çarpıştıkları zaman hudut belliydi, cephe belliydi, orada çarpışırlardı. Şimdi diyor hudut cephe kalmadı, düşman evlerin içine girdi, kardeşlerden bir tanesi mümin, bir tanesi kafir, anne mümin, efendim kızı kafir, kızı mümin, anne kafir. Kızı öldürmek istiyor, anne açtırmak istiyor, baba efendim içki içiyor, Oğlan namaz kılıyor. Namaz kıldığını görünce kırbaçla dövüyor. Acayip yani ailelerin içine girmiş küfür. Benim arkadaşım var İstanbul'dan diyor ki Hocam diyor siz diyor, rahat Müslümansınız Diyordu yani ben şeyde bir okurken Ben diyorum çok kere diyor ikinci namazına dururdum Aşağıdan babam tıngır kapıyı açtığı zaman Namazı bozup teccadeyi saklardım. Çünkü babam diyor süvariydi diyor Süvari al albaydı diyor. Atı camiada kırbaçla beni çevire çevire deverdi diyor namaz kıldığım görünce. Çevire çevire deverdi diyor. Şimdi ailelerin içine girdiğine göre küfür. Küfür iman belirir yani. Adam namaz şey gitmiyor. Hacca gitmiş, sakal bırakmış gelmiş. Orada da söz vermiş. Rabbimizin yolunda yürüyeceğine peygamber Efendimiz'in sünneti o yolda. 60 küçük yaşında adam. Karısı gelir, gelmez, de mi sakal?" demiş. Ya Hacı gittim ya hanım işte sakal bıraktım filan. Demiş ya otakal ya ben. Ya otakal gidecek ya bu evden ben gideceğim. Biliyorsun değil mi? Ben ne yapayım acam şimdi diyor. Daha ben söz söylemeye bırakmadan etrafdan <gülüyor> arkadaşlar atladılar sen de bizim de erkeksin de bilmem ne de filan diye hepsi bir şey yaptılar yani. Ama bak kadın hani mazlum şey diğer zayıf nahi filan. Adam hacı. Karısı böyle, yani işler karışmış. O halde evimizde koruyalım diyeceğim, yani evimizin içine küfür girmemesine çalışalım. Evimizin penceresinde kapısıyla bekleyelim ki şeytan ve küfür girmesin evimize. Çocuklarımızı Müslüman yetiştirelim. Çocuklarımıza İni'nin emirlerini öğretelim, şey yapalım. Şimdi benim bir mühendis kardeşim var, ama çok akıllı, çok böyle Amerikalarda, Avrupalarda filan bulunmuş. Hocam diyor, hangi tepsi kitabına baksam beni tespit etmiyor diyor. Yani bakıyorum diyor ayetlere, bakıyorum izahlara, tatsi geliyor bana diyor. Halbuki diyor, kendim alim olduğum için diyor, övünmek gibi olmasın diyor. Yani ne şeyler var, ilmi hakikatler var diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor, yazamamışlar onları diyor. E normal çünkü onlar kendi gibi mühendis değil, şey değil. Normal şeyleri yazmışlar. Sen de onları yaz. o da onları yapsın. Ama işte böyle şey yapmamız lazım, İslam'ı savunmamız lazım. Her yönden korumamız lazım. Şimdi, bir mecmada okudum ki, İslam'da kadın hakları diye bir yazı yazmış. Mecmua İslam'da kadın hakları diye yazmış. Hep diyor erkek tarafını tutmuş diyor İslam. Yani özetlemek gerekirse erkek tarafını tutmuş diyor, kadını bir kenara itmiş diyor, horlamış diyor. Efendim, hatta diyor, cennette bile diyor, erkek diyor kadınlarla evlenecekmiş diyor, bilmem ne bilen diyor. Binaenerek diyor, İslam'la bütün gücümüzle çarpışmalıyız diyor. Yani yazı yazmış, yazmış, yazmış, sonunda o netice çıkıyor. Alı ki İslam kadına ne şeref getirdi, ne itibar getirdi, ne rahatlık getirdi, ne huzur getirdi. Avrupa'nın kadını mı rahat ve şerefsi, Müslümanın kadını mı rahat ve şerefsi? Yani söylenecek söz çok ama adam buna karar vermiş, Türkçe mecma yazmış, huycusu da var, okuyor, inanerek diyor İslamla uğraşmalıyız diyor. İslam diyor Çağ dışı diyor. Asma çalışmalıyız diyor cemiyetimize. Bir fikir Şimdi birisi buna ya doğru deyiverse, o da gidecek küfre. Onun için bunların böyle müdafasını yapmamız lazım mühendis kardeşlerimizin, profesyon kardeşlerimizin, mesleği bilen kardeşlerimizin, sosyoloji bilenlerin, psikoloji bilenlerin, efendim çeşitli mesleklerden insanların savunması lazım İslam'ın. O da bu bunabıtsız. Onu savunmazsan, bu sefer senin çocuğun şey olacak. O mecmuayı senin kızın okuduğu zaman gitti. Senin oğlun okuduğu zaman ona inandı mı gitti. İslam bir büyük nizam. Erkeğe vazife vermiş, kadına vazife vermiş. Erkeğe haklar vermiş, kadına haklar vermiş. Çocuğa haklar vermiş. Hepsini dengelemiş. Onun bir tarafından bakarsan anlayamazsın. Niye kadına yarım hisse dersin? Niye efendim böyle bunları zikrediyor dersin? Niye er, bir, bir bilmem, cennette huriler olacakmış filan diye zikrini oraya takıyor. Yani, illa bir ters tarafından tutmak olduktan sonra tutar. Peygamber Efendimiz'in zamanında bile Peygamber Efendimiz'in mucizelerini gördüğü halde bile bazı insanlar inanmadılar. Kafir oldular. Yani Allah insanı ters duruma düşürmesin bir kere. Edepsiz etti mi? Artık o edepsiz ne yapsa şey yapmaz. Ebu Cehil'in üzerine çıktı. Abdullah ibn Mesud Kafasını kesecek Hala ötekisi böyle direk gibi nefsi var. Diyor ki, ey diyor bilmem ne çobanı diyor. Yüksek yere çıktım diyor. Altında omuzda çıkmış. Göğsüne oturmuş, kafasını kesecek kafirin. Hala şey yapıyor. Gelime icat getir, getirmiyor. Yani iş inada bilmiş, adam akıllı kafir olmuş. Şey yapmıyor, ne yapsam yola gelmiyor. Eh, gelmeyebilir. Ne diyelim? Hidayet Allah'tan da biz o küfür bizim evimize gelmesin diye, bizim çocuğumuzu hasta etmesin o tarihi hastalık diye çocuğumuza iman şeylerini aşılamalıyız. İmani hakikatleri öğretmeliyiz. Aklımız yetmiyorsa aman hocam demeliyiz. Efendim bir mühendis tutmalıyız, dindar, bir matematikçi tutmalıyız, bir fizikçi tutmalıyız, ya şunu anlatıyor şu, İslam'ın güzelliğini, bizim oğlan anlamıyor demeliyiz. Ben adayım bir plan var, hatırlıyorum ben zengin, onlar gittiler her fakültesinden, falancadan, filancadan dindar çocukları buldular, bağış verdiler, şu bizim zıfırlara şey yapıyor. Çocuklar şey, zengin çocuğu tımarır, aman bunlara şey olsun, İslam'ı güzel öğretsin diye yapma, oldu. Onun için... Bu da bir çeşit murabıtlıktır. İslam'ı korumak terimizin boynumuzun borcudur, çalışalım. Yoksa bizim haberimiz olmadan, bizim görmediğimiz mecmualardan, gazetelerden, resimlerden evlatlarımızın imanı gidebilir. Eve getirmez, gazeteyi mektepte görür. Arkadaşının elinde görür. Onlar birbirlerine gösterirler. Bilmez misiniz ki, parası benden demez mi? Hadi gel bu bir akşam birkaç kadeh içelim, param yok. Parası benden, aşk olsun ya. Yani lafımı olur? Gel ben ısmar diyorum sana der. çekecek de. Yap bir sigara der. Ya ben bilmem ne işte bilmem tevbe ettim bıraktım filan. Canım bırak şimdi bir tanecik ver der. Üstüne lazım mı bu adam işte hazır sigara sigaradan vazgeçmiş. Yok ille zorlar. Onun için ille mesela ben askerlikte de biliyorum. Hoca tanınmış mesela filanca. Sofu tanınmış. İlle müstehcen resim götürüp ona göstermeye çalışırlar. Hoca bak şu resme. Alay ediyor yani bir çeşit. İlle, i̇lle ona baktıracak şey yapacak. O biraz zayıf davranırsa tamam. Ondan sonra da alay ederler. Hocaya bak nasıl bakıyor filan diye. Hoca dediği yani bir dini mektepten filan mezun bir kimse, imam hatipli filan kimseyi. Böyle şey yapmaya çalışırlar yani. Onun için aman bu küfre dikkat edin. Evlere giriyor şimdi. Hudut filan tanımıyor. Hudutları çoktan geçti. Evlere giriyor. Göğüs göğüse, göğüs göğüse bir çarpışma var ki. iman ve küfür çarpışması. İnsan sabah müslüman olarak kalkar. Akşama kafir olur. Akşama efendim, Müslüman olarak ermiştir, sabaha kafir olur. Allah etmesin. Allah bizi mü'min olarak yarattı. Mü'min olarak iman sahibi olarak iman-ı kâni ve ahireti kesimlerden eyleti. İnne ta'amel vâhidi yekfil isneyn İnne ta'amel vâhidi yekfil isneyn ve inne ta'amel Al yekfil selâfete vel erbaate ve inne ta'amel erbaati yekfil hasete ve sütete Ömer radıyallahu aleyhi ve Peygamber Efendimiz'in şu hadise rivayet edilmiş, İbn-i Macide var. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği üç kişiye dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği beş kişiye altı kişiye yeter, diyor Peygamber Efendimiz. Yani şu demektir ki, yani rakama tek aldırma, Allah bereketini verir. Gelen misafirden korkma. Ben dört kişiye göre hazırlanmıştım da bak o da iki tane de misafir takmış anne getirmiş. Şimdi benim efendim misafir takımım bu kadar değil. Altı kişilik takımım var, sekiz kişi geldi benim halim ne olacak? Ya korkma. Bir, ta bir tane tabak çıkar beraberce yesinler, yerlerse yesinler. Aman bu niye bu kadar misafir getirdin eve? Hanım çatıyor. Ben daha öğle yapmamıştım da şimdi bu misafir ne çıkar. çıkar? Tamam ya zeytin çıkartıyorum, peynir çıkartıyorum. Ekmeğin somuğunu bölerim, tuzu ekmeğe getiririm. Domatesi keserim ortasından. Efendim, yine ikram ederim. Ya olur böyle. öyle? E niye olmasın? Misafiri sevmemekten daha iyi. Misafiri istememekten daha iyi. Şey yaparsın, Allah ne verdiyse bunlar var kardeşim dersin. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh bir ihtiyar, kadıncağız ziyafete çağırmış halifeyken. Hazreti Ömer de gitmiş. Halife ama bir tavazı Allah'ın sevgili kullarından, cennetliklerden bir tane. Girmiş, ihtiyar kadının evine bunu küçükten böyle büyüklerinden kulaktan duymuştum. Bir kitapta okumadım ama hoşuma giderdi yani. Girmiş bir bakmış, köşede bir sofa duruyor şöyle. Sopaya şöyle bir bakmış, bir düşünmüş. Hazreti Ömer, Allah'ın sevgili kulu. O da kılıcını getirmiş, sopanın yanına dayamış duvara. Belinden çözmüş, askısından. Kılıcı oraya dayamış, oturmuş sofraya. İhtiyar kadın bir basit yemek getirmiş. Kaşıklamış, yemiş onu. Tamam, elhamdülillah çok şükür kar demiş, kalkmış. Ayrılacak. Demiş ki teyze mi dedi artık ne dediyse ihtiyara. Bu sopayı niye koydun buraya? Anladı kendisi ama soruyor. Niye, niye koydun bu sopayı? Demiş ki ya Ömer eğer ben koca halifeyim beni bu kadar basit yemek için mi çağırdın? Yani biraz insan güzel bir şeyler yapmaz mı? Tek bir yemeğe çağırdın beni böyle. Bunun için mi çağırdın? Bu kadar böyle basit yemek çıkartılır mı deseydin sopayla seni dövecektim. Kadın sormuş bu sefer kılıcını niye oraya koydun? Sen de eğer bana bu e, kusura bakma deseydin, işte sana layık değil ama deseydin, işte bir tanecik yemek çıkarttım, çok çıkartmak isterdim ama deseydin, ben de senin şu kılıcının tersiyle biraz e, incitecektim demiş yani. Pat pat biraz vuracaktı demek sonra sonunda. Yani buradan şu kaide çıkıyor ki ne varsa onu koyacaksın, ne ondan özür dileyeceksin. Çünkü Allah o kadar vermiş, onu çıkartıyorsun. Ne de gelen, canım bu bana layık mıydı? Daha çok yapmak lazım gelmez miydi diyecek yani. Peygamber Efendimiz diyor ki bana bir deve paçasına çağırırsalar beni gelirim. Deve paçası nedir? Suyun içine devenin şey paçası konmuş, kaynamış, camburcun bursu. İşte yani ona bile çağırılsa kafi. Sirke koymuş bir keresinde birisi önüne. Sirkeye banmış yemiş, banmış yemiş. Sirke ne iyi gıdadır, sirke ne iyi gıdadır demiş Peygamber. Efendimiz. Teselli ediyor yani ev sahibini. Onun üzerine zengin birisi çağırmış. O da sirke koymuş, yoruk demiş. Sana göre değil. Ona göre, sirke, ona göre. Sen tabii kendi merdivenine göre yapacaksın. Sayfamız sonuncu hadisini okuy veriyoruz. Ha, i̇ki tane daha hadis varmış. Bir tane okuy verelim. İlla taibete el medinete ve ma nakabun min anqabiha illa alehi melikin şahıman seyfhu la yeduxulhe tijar. <gülüyor> Tamim <gülüyor> eddari. <gülüyor> Taberani rivayet etmiş, ravisi Temim Eddari. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Taybe Medine'dir. Yani Medine'nin bir ismi de Taybe'dir. Bu Medine'nin efendim şeylerinden, vadilerinden, efendim, geçitlerinden hiçbir geçit yoktur ki orada bir kılıcını çekmiş melek bulunmasın. Medine'nin çevre etrafındaki geçitlerin Medine'ye gelmeye vesile olacak yolların ağızlarında Hepsinin önünde bir melek vardır. Hem de kılıcını çekmiştir. Ve oraya deccal asla giremez. Medine'ye münevereye deccal giremez. Deccal giremez. Sonuncu hadis-i de okuyuveren deccalı biliyorsunuz, Medine'nin mahfuz olduğuna alamet. Yani Peygamber Efendimiz şehri olduğu için oraya deccal giremeyecek. Melekler koruyor orayı. İnne adede derecil cenneti adedü a'yil kur'an femen dekhelel cennete kim men Kur'an'ı okudu, onun üstünde hiç kimse yoktur. Hazreti Ayşe validemizden bu sonuncu hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennetin derecelerinin miktarı Kur'an ayetleri kadar.